Ekonomi Ekoloji Ekonomi Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Şimdi de Ömer Madra ve Can Tombil'den sonra e, ekonomi ekoloji programındasınız. Günaydın. Ben Serkan Ocak, Mehveş Evin'le birlikteyiz bugün. Bugün gelin yok. E, yine her zaman olduğu gibi memlekette olup biten çevre olayları, en önemli çevre meseleleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Birkaç bu memlekette... tabii bir değil bir sürü başlık olduğu için bugün tek bir konuya değil son günlerde konuşulan konuşulamayan meseleleri <gülüyor> <gülüyor> elimizden geldiğince konuşmak istiyoruz. Ballıkayalar. Ben de onu bir... diyecektim yani şu bu memlekette yaşayıp da zaten bir tane çevre meselesi olması mümkün değil. Bir önem sırası yapmayacağız ama en güncel olandan. Ee, Diğerlerinde konuşacağız Neler var ilk gündemimizde Ballıkayalar e, İstanbul'un hemen yakınlarında Bütün doğa severlerin Outdoor sporcuların, kampçılarınızı çok sevdiği Ballıkayalar, tırmanışçıların sevdiği Ballıkayalar da Otovan projesi yapılmak isteniyor İlk konumuz bu olacak Daha sonra yeni havalimanını Ve adayı Konuşacağız Yaslı adayı e, Konuşacağız Konularımız çok e, Bir de konumuz var şimdi Ballıkayaları konuşmak üzere konuğumuza bağlandık şu anda Sait Ağdacı Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin eski başkanı kendisi. Sait, Sait Bey merhaba. Merhaba Serkan Bey. günaydın. Sadece küçük bir giriş yaptım. Dedim ki herkesin Hı -hı. çok sevdiği ballık kayalar... Hı -hı dan otopan geçecek yani evet, bu bariz. yani başlığını söylemek bile insanın tüylerini diken diken ediyor nasıl olur hı hı. yani geçmez geçecekse bile geçirmemeye çalışmaları lazımken hiç ortada böyle hı hı. bir şey yokken bu doğa harikasını yok etmek için uğraşıyorlar şimdi sıra söz sizde buyurun valla şöyle e, dilerseniz öncelikle ballık kayaların bir şeyini e, önemli kısaca lütfen e, arz edeyim şöyle ki yani ballık kayalar ee, öncelikle konum itibarıyla e, Gebze 7 kilometre İzmir'de işte 38 kilometre mesafede demin sizin de bahsettiğiniz gibi İstanbul'a e, işte Bolu'ya Ankara'ya çok yakın e, bir mevkide bulunan ve e, Orta Triyasion dediğimiz zamanda yani bundan 200 milyon yıl öncesine dayanan e, kireç kayaçlarının Suyla ile aşındırılması sonucu oluşmuş bir yer. Ee, Balık da e, bu oluşum neticesinde meydana gelen bir kanyon. Kanyonun bitiminde göletler mevcut. Yani Ballıkayalar e, dağcılığa, direkine, kampçılığa, e, kısaca bütün doğa sporlarına e, cevaz veren bir yer. Peki bu ee, otoyol yol... projesi nereden çıktı? Bu kadar bu güzel. Bu şimdi onu arz edeyim kısaca bu otoyol projesi e, Ballıkayaların proje olarak Ballıkayaların e, kuzeyinden yani İstanbul Kocaeli otoyolu adıyla e, 64 kilometrelik bir yol olarak planlanmış e, mevcut otoyol var yani e, söylendiği gibi alternatif yok değil çünkü bu otoyolun e, yapılma gerekçesi başka alternatif yol yok Mutlaka buradan geçirilmesi lazım ve İstanbul trafiğinin rahatlatılması lazım. Yani Kocaeli e, bütün şeyleriyle e, İstanbul'un bir yancısı gibi kullanılmak isteniyor. Evet. Bütün yönleriyle sadece bu yol için değil. sanayi olsun vesaire olsun biliyorsunuz. Şimdi güneyden geçen o hali hazırda da kullanılan bir yol var demin evet. söylediğim gibi. O yol 75 kilometre. Ee, ...planlı olan yol... ...karayollarının direttiği yol... ...64 kilometre olacak... ...dolayısıyla sadece 11 kilometre... ...kısalacak... ...ve hı hı. 2x2 şeklinde duble yol olarak... ...yapılması planlanıyor. Peki bir şey sorabilir miyim bu yolla Buyurun. ilgili? Bu, bu Kuzey Marmara Otoyolu'nun... ...bir parçası olarak değil, değil. bu? Ayrıca ay, ay, mı değil. yapılıyor? Bu ayrı bir yol. Hı hı. Bu ayrı bir yol. Ee, ya Bizim de itirazımız... ...burada... Hali hazırda kullanılan bir yol var iken bunu rehabilit edin. Gerekirse 3x3 6 şeritli yapın. Yani maksat düzenlemekse efendime söyleyeyim trafiği rahatlatmaksa veya mesafeyi kısaltmaksa o yolu kullanın. Kocaeli Büyükşehir Kocaeli Belediye Başkanı zannedersem şey dedi. Yani eski yol var ama yetmiyor, ihtiyacı karşılamıyor dedi. Bu Benim yüzden ki, biz o, bu yüzden hayır biz hayır. mecliste onayladık gibi bir ifadesi hayır, vardı. Ya olabilir mi öyle bir şey? Yani eski yol karşılamıyor, e yeni yolu o zaman şeyden geçirelim, parkın içinden geçirelim. E biraz daha kuzeye çek. Kaldı ki zaten son meclis kararını, yani e, şimdi bakın bu yolun 64 e, kilometrelik yolun 1.7 sadece 1.7 kilometresinin e, parkın içinden geçmesi demek 17 bin ağacın yok olması demek. Olay sadece ağaçta değil. Yani oradaki... ...o 17 bin ağacın kesilmesi bir... ...bir kere parkı evet. yok ediyorsunuz siz... ...yani 200 milyon yıllık bir oluşumu yok ediyorsunuz... ...sağda solda millet bahçeleri açılırken... ...biz e, elimizdeki cennet bahçesini... ...yok ediyoruz... ...birincisi bu... ...ikincisi e, burada... E, ...mevcut olan ekosistemi yok ediyorsunuz... Evet. ...sadece ağaçları değil... ...bütün Orada çevresiyle kesilen... birlikte... ...elbette evet. çevresiyle birlikte... ...artı altındaki yeraltı sularıyla birlikte... Bir de e, şimdi orada e, mevcutta yan taraflarında köyler var evet. Yani bu yol yapımı çalışmasında malumunuz e, toz toprak vesaire buralara hep şirayt edecek Tabii ki. Bu demektir ki orada meyvecilik yapılıyor tarım yapılıyor e, bu insanlar geçimlerini bundan sağlıyorlar onlar da etkilenecekler. E, tarım ürünleri de etkilenecek tabii. Ve çoğu e, tabii şimdi, burada yetiştirilen e, sebzesi, meyvesi falan hepsi de büyük şimdi yerlere oradan, gidiyor. Kesinlikle. Oradan çıkan toz toprak havada asılı kalmıyor ki. Evet. Mevcut meteorolojik şartlarla aşağıya iniyor. E, ve yani taş ocakları gibi düşünün. Taş ocağı açılan yere, yerde tabii. nasıl ki bu işlemler yapılamıyorsa aynı şekilde burada da yapılamayacak. Yani insanların Geçimlerine de engel olacaksınız. Peki bu Beka hı. plan onaylandığı değil mi? Meclisten evet. askıya mı çıktı şu anda? Bundan sonraki süreç Şimdi ne olacak? Şöyle, Dava şöyle. mı açılacak planın iptali için? Doğrudur. Şimdi şöyle 16 Mayıs'ta bu plan Belediye Meclisi'nden geçti. Hı hı. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın Tayyip Büyükelkan'ın ifadesi bu türdeki çabalarımız neticesinde e, yolun biraz daha kuzeye çekilebileceği. Ama illaki de... vazgeçilmiyor bu yoldan. Öyle mi? Yani kuzeye çekilebileceği. Parkın dışına ya, mı alınıyor? Parkın yine ama... dışına evet hı, hı. evet. Parkın dışına alınabileceği cihette. E, yani bundan sonraki yapılacak akşam ayın 16 16 Haziran'a kadar askıda kalacak. Hı hı. Askıda kaldığı sürece de itiraz hakkı var. Hı hı. E, bu meyanda Kocaeli Akademik Odalar Birliği. Ee, olarak Baro, koceri Barosu, e, bu iş için iki avukat arkadaşı hı hı. E, görevlendirdi. Onlar olayla işte istiklal edecekler. Yani e, mahkeme süreci başlayacak. Hı hı. Ama bunun yanında yani yol kısmı kuzeye çekildiği takdirde kurtarmış olamayacağız gibi geliyor. Çünkü başka bir proje daha ele geçirdik diyelim. Ee, bu da yüksek hızlı tren hattının geçmesi planlanıyor bir de. Bandı bu yeni bir şey mi çıktı? Yani var şey. mıydı yeni? Ha, hmm. şöyle, şöyle, şöyle, yani yeni derken biz bunu yeni elde edebildik. Anladım. Halbuki bu 2013 yılında ÇED'i yapılmış. Fakat ÇED'i biz ele geçiremiyoruz. Alamıyoruz, vermiyorlar şimdi ama çevre mühendisleri odasının bir açtığı dava vardı bununla ilgili chat raporları yayınlanmak zorunda eskiden yayınlanmıyordu şimdi yayınlanmak zorunda yayınlanmak diye. zorunda işte ben de onu söylüyorum Hı. yani buna e, rağmen mi yayınlanmıyor yani kanuna Yok. Aykırıyor. Ya 2013'te çıkmış ama yok yani bulamıyoruz istediğimiz zamanda işte alamıyoruz bazı şey şimdi yayınlanıyor fakat bunlar şeyde yayınlanıyor İl çevre şehircilik müdürlüğünü veya bakanlığın internet sitesinde yayınlanıyor yani ancak da her gün takip ettiğiniz şekilde şayet e, ulaşabiliyorsunuz. Peki iki yani, proje çakışıyor mu? Buradaki sorun ne? Yok, iki proje çakışmıyor. Buradaki sorun şu. Kuzeye kaydırılması e, ne olacak? Yol kuzeye kaydırılacak. <Gülüyor> yolun kuzeye kaydırılmasıyla e, yani yolun şeyi te e, tehdidi bitiyor. Fakat bu yüksek hızlı tren <Gülüyor> hattı e, daha güneyden geçiyor. Yani ee, İkisinin arasında bağlantı tabiat... yapmak zorunda kalacaklar bu sefer Efendim? Bu sefer bir bağlantı da yapılmak zorunda kalacak e, Tabii e, bağlantı yapacak zaten Ve şey e, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın bu, bu sefer tam ortasından geçiyor Hızlı tren mi? Me mevki olarak evet Yüksek hızlı tren attı Artı burada bir şey de yok e, İşte nasıl diyeyim Durak da yok vesaire de yok. Geç, yani, geçen hafta bir sürü... Bir sürü haberler okuduk bu ballı kayalarla ilgili. Sizin de demeçleriniz çok, vardı. Ben bununla ilgili var, bir şey maalesef. okumadım. Ben mi kaçırdım yoksa bunu hakikaten şimdi mi e, söylüyorsunuz? Valla yok yok. Programlarda bazılarında dile getirdim ancak zaman yeterli. Ben anladım. Yani... Şey almamışlar. Ee, birkaç yerde dile getirdim. Fakat bu oluşum yoldan sonra ortaya çıktı maalesef. Yani iki tane tehdit var. Tabii Çedide'ye evet. ulaşamadığınız için ne gibi büyük bir tehdit olacak? Kaç ağaç kesileceği tam rotası nedir Şimdi belki onu bilmiyorsunuz. Kuzeyden geçen 1.7 kilometrelik alan yani 841 kilometre yukarı yani 84 hektara tekabül ediyor. 17.000 ağaç diyorsa bu tam göbeğinden geçiyor aşağı yukarı. Hı -hı. Yani orta Hı -hı. hat eksenin biraz daha. O zaman daha dedi. fazla ağaç mı kesilecek? Heh yaşayın. Daha fazla katliama neden olacak bu sefer park tamamen yok olacak zaten. Bu bu, bu demek. Çok Yani mallık üzerinde neden bu kadar ısrar ediliyor ve burası neden böyle yok edilmek isteniyor benim aklım hafsalam almıyor. Şimdi bakın dediğim gibi sağda solda millet bahçesi açılıyor diye reklamları ee, edilirken suni, reklamları suni bahçeler yapılırken burada doğal evet biz doğa cennet bahçesini yok ediyoruz. Cennet Bahçesi'ni yani o videoları görmüşsünüzdür. Belki evet. de gelmişsinizdir Ballıkaya'lara. Evet. Yani o güzelliği görüp de buna kıymak e, insanın vicdanını sızlatıyor. Evet, belki Halbuki, biz de bu vesileyle e, açık radyo dinleyicileri de e, haberi olan olmayan belki ne kadar... E, vahim olduğunu da bilir Çünkü e bazen e, kamu oyunun da sahiplenmesiyle e, evet. biraz fark yaratılabiliyor En azından bir, bir daha düşünülebiliyor e, Öteki evet. türlü evet. pek çok e, işte ve projede olduğu gibi e, Hani arada kaynıyor bir bakıyorsunuz inşaat başlamış, başlamış genellikle de böyle evet. e, şeylere Var. rastlıyoruz maalesef. maalesef yani burası arz ettiğim gibi Gebze 7 kilometre yani sanayinin ve o kirlenmişliğin ortasında hakikaten bir vaha gibi belki yani de orayı imta... kurtaran tek şey tabi tabi kesinlikle yaşayın çok güzel ifade ettiniz yani burayı e, rehabilite edip yani şu anda orası e, ihtiyaçlara çok cevap verebilecek bir şekilde değil Ha gençler geliyor kampını yapıyor vesaire ama Burası daha güzelleştirilebilir. Hı -hı. Kaldı ki kaldı ki Kocaeli ile ilgili bugüne kadar işte hep Dila Ovası'ndan, işte kanser Ovası'ndan, ya. hep sanayisinden, ya. oradaki organize sanayi bölgelerinin ya. yarattığı kirlilikten, ya. körfezin kirliliğinden bahsediyoruz. Ya. Tek herhalde böyle gizli kalmış insanların böyle nefes alabildiği bir yer o da yani da Kuzey Marmara Otobanı'nı konuşuyorduk. Bir de şimdi hızlı tren projesinin Güzelgenin oradan gittiğini ben şimdi Yayında evet. öğrenmiş oldum evet. Hakikaten korkuç neyse iyi ki sizler varsınız İyi sizler gibi insanlar ha. var Bunlara en azından bu plan Safasında itiraz edilecek Belki ilerisinde dava açılacak ee, Düzelmesine belki Katkı sağlanacak öteki türlü hiçbir şey Olmayacak en azından Evet belki olacak. Kesinlikle yani çabamız <gülüyor> Bu yönde ve Bu ülke bizim bu kent de bizim e, buraları daha yaşanılması bir hale getirmek için e, mücadelemiz sadece onun için. E, başka da bir şey artı bir şey daha ben ifade ettim. Buyurun. E, malumunuz e, dünya üzerinde e, denizler ve ormanlar yegane karbon yutaklarıdır. Yani karbonu emerler. Evet. E, dolayısıyla e, bizim dışarıda nefes almamızı sağlayan şeylerdir e siz e, emeni yok ederseniz e, ne olur bu sefer? Karbon emisyonu artar. Hava alamayacak, nefes Zaten alamayacak. Zaten iklim krizini konuşuyoruz. Bütün dünya konuşuyor. Evet ee, e, Ve böyle bir şey de gerçekten akıl alır gibi değil. Verdiğiniz Bilmiyorum. bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Kursat verdiğiniz Seyit için ben Bey. teşekkür çok, ederim. Çok teşekkürler. Siz Aynen. takip ettikçe biz de sizleri takip edeceğiz. Konuyu gündeme getirmeye çalışacağız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii e, Sait Bey çok önemli bilgiler verdi. E, bir de şimdi Kocaeli demişken belki bugüne dair de e, Bülent Şık biliyorsun. E, evet. Ak ihraç edilen bir akademisyen Ahmet Şık'ın da abisidir. Çok acayip. E, yani. Onun Cumhuriyet'te yayınladığı ve Dilovası Antalya e, bir Ergen'e ile ilgili hı hı. Sağlık Bakanlığı'nı yürüttüğü e, ...kansere yol açan e, maddelerle ilgili e, yazı dizisi nedeniyle yargılanıyor. Ve bugün e, onun duruşması görülecek. Çağlayan da e, zannedersem 13.30 gibi değiştirmişler saati. Yani bir yandan biz bu kanser insanların ölümüne kadar varacak e, sanayileşme ve kirlenmeden bahsediyoruz. Bir yandan da Sait Bey'in e, bizzat anlattığı gibi e, koca elinde yani bir doğa harikası... E, ...bunların üzerine yok edilmeye çalışıyor. Bu akıllı ve bir şey ne yaptığını da hemen söyleyelim. Meyile suçlandığını da yani Sağlık Bakanlığı'nın elindeki verileri... ...derleyip bir analiz yaptı ve bir yazı dizisi oluşturdu. Yani kendisi... O çalışmanın içindeydi zaten o zaman. Çalışmanın içindeydi evet. yani yorum değil yani. Yorum, yorum değil tabii canım. Kendi izlenimleri falan değil. Biz yani bu e, halktan gizlenen bir rapor oldu. Rapor ve e, suçlama gerekçesi de zaten bunları açığa çıkarttık. Evet. Maalesef böyle. İlemez. Biraz belki e, İstanbul Havalimanı ile ilgili şeyler Şimdi, bitmiyor, Bitmeyecekti. bitmeyecek de. <gülüyor> bitmeyecek. Şimdi Biz zaten o, hep konuşuyoruz ama çok e, tartışılıyor. Ben istersen neler olup bittiğini bir özetleyeyim. Yani neden bugün tekrar tartışıyoruz? Çünkü insan açıldı insanla bugüne kadar epey zaman geçti. Şimdi geçen hafta şöyle bir şey oldu. Ee, İstanbul Havalimanı'na inmek üzere olan uçaklar başka yere Divert edildi yani yönlendirildi. Hı -hı. Çorlu Havalimanı'na. Ee, bundan dolayı bir ne oluyor soru işaretleri çıktı. E bunlar olacaktı. İkincisi, ikincisi e, gazeteci Serdar Kuzuloğlu'nun da içinde Hı -hı. bulunduğu uçak taksi sırasında yani e, pist başı yaparken elektrik direğine çarptı kanadı. Şimdi bunlar çok acayip hikayeler. Şimdi bunları bunları e, irdelediler. Başka bir şey daha var. E, onu da söyleyeceğim. Onu da hemen söyleyelim. Söyle. E, Türk, şey, Türk Hava Yolları Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun çıkarttığı yeni bir kitap var. Hı -hı. Yerelden global'e Türk Hava Yolları'nın yükselişiyle ilgili. Bu kitapta da e, Hamdi Topçu'nun e, bazı lafları alıntılanıp haberler yapıldı. Hı -hı. Orada da şunu söylüyordu. E, Hamdi Topçu'nun ağzından direkt... ...işte 243. sayfasında şu yazıyor işte... ...evet bir ihtiyaç vardı ama bu ihtiyaç kendi geliştirdiği bir tek çalışmalarla yani Türk Havalimanı'nın yaptığı çalışmayla... ...Atatürk Havalimanı'nın iyileştirilmesi yeni pist yapılması işte yeni pistinde nasıl yapılacağı falan tarif ediliyor. Dolaylı olarak İstanbul Havalimanı'nın yani üçüncü bir havalimanının yapılmasına gerek olmadığını belirtiyor kendi yapacakları şeyle o sıkışıklığı da en azından 2030'a kadar çözeceklerini anlatıyor daha iyi Havalimanı projesi ilk konuşulduğuna çıktığında çeşitli uzmanlar akademisyenler vesaire bu hava Yolları konusunda bilgi sahibi olanlar. Bunları söylüyorlardı zaten. Zaten söylüyorlardı işte bence biraz onlara değinelim hani bir sürü hı. biz de uzmanlarıyla konuştuk. Hani biz, Sonuçta uzmanı değiliz ben de bir kere gördüm limanını dışarıdan görünce anlaşılmıyor tabii. Uzmanlar şunu söylüyor hı hı. Ee, sana onu özetleyeyim. Birincisi bu hava muhalefeti olayı aslında büyütülecek bir mesele değil. Hı hı. Onu anladık çünkü evet. dünyanın bütün, bütün hava yollarında ekstrem hava olayları oluyor. Ee, ve uçaklar başka bir yere yönlendiriliyor. Hem eski bir pilot söylüyor bunu hı hı. hem de işte e, Miktat Kadıoğlu ile de konuştum hı hı. ben. Profesör doktor biliyorsun Türkiye'nin meteoroloji uzmanlarından bir tanesi ama yani, tabii ki e, Atatürk Havalimanı'nda da oluyordu. Burada özellikle kış döneminde şartların daha biraz fazla. daha zor olacağı söylüyor. Evet. Ama bunlar hayatı işte uçuş güvenliğini tehlikeye atıp atmayacağını yani, şu anda bilmiyoruz ama hı hı. genel anlamda e, bunun çok e, büyük bir sorun olmayacağı yönünde. E, kuş göçü yönünden var şimdi, ama. Şimdi bu zaten ondan önce Önce bir ben bir şu elektrik direği meselesini de anlatayım bunu bir eski pilotla şu anda da öğretmen olan bir pilotla konuştum bunu anlat şunu anlatıyor yani tamam hava muhalefeti olabilir yönlendirilebilir ama yani böylesine büyük bir havalimanında bir uçağın kanadının gelip de bir elektrik direğine çarpması küçük bir hadise değil diyor Serdar Kuzulo ile işte. ben konuşmuştum şunu anlattı bana. Hı. Ee, ya yani O da zaten kriz yönetiminin Sıfır olduğunu kendi twitter'ından da Söylediği hı hı. hiçbir bilgi verilmediğini Yeni uçağa aktarıldıklarını yeni uçakta da Pilotun havacılıkta olur böyle şeyler Şeklinde yolculara sadece <gülüyor> anons yaptı tek, e, tek resmi açıklama Bu oldu ve benim konuştuğum Uzmanlar şunu söylüyor havacılıkta bu Normal değil hı. çok kontrolsüz Altyapı eksikliğinin olduğu yerlerde Olabilir ben Şimdi geldi aklıma Somali'ye gitmiştim Somali Mogadishu'daki havalimanı düşünün Somalinin havalimanında Türk Hava Yolları'nın uçağı ee, ka kanata çıklı falan hı hı. yerdeki bir toprağa değdi yani bir yükselti hı hı. yapmışlar hı hı. E, çünkü uçak falan inmiyor. Ee, uçan kanadı o şeye temas etti. Havacılıktaki deyimi de hmm. bu temas etti. Hmm. Ee, orada olması normal olabilir. Orada hani havacılıkta böyle şeyler oluyor denilebilir. Ama ileride yepyeni yepyeni tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak iddiasıyla çıkan bir havalimanının e, gelip de elektrik kanadı, uçak kanadının elektrik direne çarpması, fotoğraf fotoğrafı hatırlarsınızdır. Uçağı evet. Bu gerçekten büyük bir hadise ve şu tehlikelere hmm. dikkat ediyorlar. O uçan kanadında yakıt depoları var ve elektrik ee, direk çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu? Onda elektrik var mıydı? Yani bir faciadan dönülündüğünün de e, sinyallerini verdi uzmanlar. Şimdi kuş bir göçü. Bir de şey tam kuş göçüyle birlikte bence bu teknik altyapı e, meselesi yani pistler çok konuşuldu bir de e, yani işte hava muhalefeti yine e, şey yapılabilir ama e, işte bu direğe çarpma gibi bir de pistlerin uzunluğu birbirleriyle bağlantısı filan gibi. Dün... T24'te bir haber evet. çıktı bununla ilgili işte taksi yollarının hem yokuşta olduğu hem çok uzak olduğu Türk Hava Yolları'nın oradaki haberin iddiasına göre Türk Hava Yolları pilotlara anlatıyorlar işte yokuş yani eğimli olduğu için eğim olduğu için o şeylerde frenlere fazla yükleniyormuş. Bugüne kadar şu çok önemliydi bence çok uzun bir haberdi haberin detayında bence evet. çok önemli bir şeydi bir uçak yani yanmaktan son anda işte frenler fazla ısınınca yangın çıkarılıyor bir uçak son anda işte yanmadan önlenmiş bir uçakta da yangın başlangıcı olmuş. Hatta bu sebepten e, mi oldu? Evet, bu olduğu sebepten Yani oradaki hmm. pilotun T-24'teki habere göre ve e, or oraya konuşan e, ismini vermeyen pilotun hmm. iddiasına göre bir yangında gelip söndürülmüş verandadır. Yani bu tabi maliyetlerine hiç girmiyoruz diye vaktimiz yok zaten. Ya, e, maliyet o... şey e, notunu aldım ben o yazıdan. <gülüyor> Çok e, acayip her bir dakikada dakikası, 70 euro yakıt. Ve yarım saat kadar dolaşmak zorunda Zaten kalıyor uçaklar Atl yerde. Havada dolaşmayı söylemiyorum. Atlas Global'in kendi CEO'su da işte Ersoy kendisi de açıkladı. Her bir uçak uçak başına 400 euro kadar şu anda bir maliyet fazla maliyet olduğunu söylüyor. Şu yani bize sanki havacılıkta böyle 70 euro 40 euro, şey 400 euro fazla değilmiş gibi gelse de. Hı hı. Ee, ben, ben de duysam bu rakamları ama ne olacak ki canım derim ama havacılık e, öğrendiğim kadarıyla minimum e, karlılıkla çalışan bir sektör işte yüzde onla e, dolayısıyla bu yeni hava limanının maliyetleri yüzde üç ile beş arasında e, arttıracağı söyleniyor ki e, bu da havacılık açısından e, çok büyük sorunlara ileride sorunlara yol açacak. Aviakuluttaki düzenler gelmek istemeyecek. Evet yani. Et, tam telaffuzu doğru mu bilmiyorum. İtalya Hava Yolları. E, Alitalya. Alitalya hı hı. E, havalimanı değiştirdiği için e, lojistiğini değiştirdi ve sırf bu nedenle battığını söyledi. Başka bir uzman bana. Kuş göçünden bahsedelim. Ben de senin lafını kestim. O da önemli. Yani evet. kuş göçü her şeye bir çare bulunuyor işte eğimli pistlere de bulunur taksiye de bulunur ama şu anda kuşlara havacılıkta sivil havacılıkta yani havacılıkta kuşları çare kuşlara çare bulunmuş öğ değil. öğretilemiyor yani diyorsun. Kuşları öğretilemiyor şu anda öğrendiğim şey hani şu Şahin eğitiyorlar şu havalimanlarında Şahin bulunduruyorlar kuşları kovalasın diye. Bu zaten bilinen bir şey yeni bir şey öğrendim e, şu köpekleri kaçırtan bir frekans vardır ya küçük bir alet. Evet. Onları deniyorlarmış şu anda kuşlar için ama şunu söylüyorlar tamam kuş kaçar atıyorum 100 metre kaçar 100 metre ileriye konuşlanır evet. yani bunu kuşu o anda yerde kaçırtabilirsin hı hı. sadece uzaklaştırabilirsin hatırlayın Houston'da bir e, uçak Houston Nehri'ne inen uçağı düşünün. Oradaki de Houston Havalimanı'na gelmeden e, kilometrelerce uçakta bir e, orada kas sürüsüne mini hmm. çarpmıştı motor iki motoru birden yani. sürdü ördeklere. İki motorunu birden Susturdu ve neyse ki kazasız bir şekilde Hüsnü nehrine inmeyi başardı. E bir de şöyle bir şey Serkan. Yani bunlar e, güvenlik açısından, yolcu açısından tehlikeli. Bir de şimdi sen e, bir takım yöntemlerle işte efendim Şahin'e bir kuş e, göçünün kaç milyon yıl, kaç yüz bin yıldır olan bir kuş göçü ve bütün dünya, yani bu hayvanlar <gülüyor> Avrupa'dan. E, şeye doğru ya da Şimdi tersine doğru hiç dönemlerde. Hiç hemen şunu söyledim. Söyle. Avrupa'nın beş tane önemli kuş göç yolu var. Burası da tam bu havalimanının üzerinden geçer, geçiyor bir tanesi. Buradan Türkiye'de iki nokta da var. Biri doğuda, biri hmm. batıda. Aşağıda birleşip e, tek bir yoldan Afrika'ya gidiyor bu kuşlar. Yani, yani tam Kuşların göç yolunu binlerce yıldır on binlerce yıldır bu kuş göç yolunun tam ortasına inşa edilen bir havalimanından bahsediyoruz ve herkes tedirgin ve şunu söylüyorlar yani tek bir leylek tek bir leylek bir uçağın motorunu çalışmaz hale getirebiliyor umarız böyle şeyler olmaz ama bunları konuşmak zorundayız. Çünkü ee... biz çet raporunda yani şu, asıl mesele şu. Rejiden bir dakika daha müsaade isteyelim. Kaç, <gülüyor> e, son bir, son bir dakika. <gülüyor> e, <gülüyor> burada önemli mesele bu. Yani hani bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesi ya. Çet yani raporlarına hmm. bakıyorsunuz. Kuş, kuşlarla göç yolları uzun dönem bir analiz yok. Elbette şu anda bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Bakın Miktak Kadıoğlu'nun bir şeyi var. E, kendisi oraya davet edilmiş ve analiz yapmaya. Kendisi oraya gittiğinde ...bir meteoroloji istasyonu yokmuş. Havalimanı içerisinde. Yani gittip bir rapor hazırladıktan sonra... ...dört tane meteoroloji istasyonu kurulmuş. Evet. Kuşta da böyle <gülüyor> doğru düzgün bir analiz yok. Ee, yapıldı. Bir yapalım da. Bakarız. Sonra, sonra bakarız. Yani biz nükleer Kervan santrali bile... Konuş, konuş hiç açmayalım açmayacağım ama... Hmm. ...nükleer santrali bile atıklarını nasıl... ...burada defalarca konuştuk. Nasıl götüreceğimizi Rusya'ya hiç konuşmadık. Çet raporunda da hiç yok... Onu biz konuşuyoruz da, da genelde konuşulmuyor. Kervanı yolda düzmeye çalışan <gülüyor> ben, bir milletiz. Selahattin e, bize el sallıyor artık. Şöyle yapıyor. Instagram'dan şimdi, da canlı yayında onu da hmm, de göstereyim. Böyle yapıyor bizi kesecek daha fazla e, uzatırsak bitiriyoruz. <gülüyor> tamam. Bir de şunu da söyleyeyim. Başta Yassı Adayı konuşacağız dedik. Çünkü e, Yassı Adada da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan galiba torunu akrabalarıyla bir küçük e, hafta sonu çıkarma yaptı. Tabii şimdi buna sıkıştıracak halimiz yok. Çünkü Yassı Adı meselesi çok önemli. Yassa ada tamamen betonlaştırıldı ve şimdiden Sivri Adaya ki zaten bunun e, işaretlerini biliyorduk alıyorduk. E, Sivri Adaya da e, uzanacak bir yeni e, ekolojik e, yıkım, talan söz konusu. O, o sakseverinde kulakların çınadıp e, o şey <gülüyor> diye okumaya. mahvettiler falan neydi e, canına okudu, okumuşlar deyip e, herkese hoşçakalın. Haftaya demektir. görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Şimdilik bu kadar. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan veya sunanlar.